Son anda hızlanmak. Bir ihtiyar yaşlandığı için kendini yormamasını ve istirahat etmesini isteyenlere şu cevabı vermiş. Eğer bir yarışa katılmış olsaydınız, hedefinize yaklaştığınızda yavaşlar mıydınız? Evet. Çalınacak ney? Mevlevi Şeyhlerinden Fahreddin dede. ...müritleriyle Topkapı Sarayı'nı geziyormuş. Hazine dairesinde... ...yaprakları zümrütten... ...ve taneleri pırlantadan... ...bir üzüm salkımı görmüşler. Arasında da... ...som altından... ...bir küçük ney bulunuyormuş. Dede dayanamayı... ...nükteyi yapıştırmış. Gördünüz mü erenler... ...çalınacak neyi? Evet... Köşe. Hazreti Şems'i konuşup nasihat etmesi için bir meclise davet etmişler. Hazret meclise girer girmez kapı eşiğine oturmuş. Kendisini baş köşeye davet edenlere de şu cevabı vermiş. Adam adamsa oturduğu yer her köşe olur onun için. Adam adam değilse köşe bile eşik olur or not.